Güzel tesettüre bağlıydılar öyle değil mi? Peki bu zamanın kadınlarını görseler ne diyecek bunlar? O streç giydikleri streç pantolonlar bluzlar yani giyinik vaziyette çırılçıplak bunları görsene ne diyecek bunlar ya? <gülüyor> Allahu akbar eğer o zamanki kadınlarına bunlar böyle konuşuyorlar ya bu zamanın kadınlarını görsellerine ne diyecekler? Valla bize karşı cihadı ilan edecekler bunlar. <gülüyor> bunlar bunlar Rumlardır diyecekler. <gülüyor> Şeklimizi görseler var ya kadınlarımızın şeklini aç, bu açıklıkta bu saçıklığı diyecekler ki bunlar bunlar as-sıfır vel hemur diyecekler. <gülüyor> Bize karşı cihat ilan edecekler. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Evet.